Oh yeah. açıkkastı. Kainat Bugün 10 Ekim Pazartesi Yıl 2011 Ay 10 Gün 238 Hızır 158 1432 Hicri İzil 13 1427 Rumi Eylül 27 Aşık Ali İzzet'in Ölümü 1902-1981 Ahilik Kültür Haftası Ahilik Kültür Haftası 2 Temmuz 1988 tarih ve 19.860 sayılı resmi gazeteye göre her yıl Ekim ayının 2. Pazartesi günü Ahilik Kültür Haftası'dır. Ahilik, cömertlik, yiğitlik, erlik anlamına gelir. Anadolu'da 13. yüzyılda görülmeye başlayan Selçuklu Devleti yıkılmaya yüz tuttuktan sonra nizamı tesiste ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rolü olan bir teşkilattır. Aslında bu teşkilat fütüvvet adını taşıyordu ve onların reislerine kardeş manasına gelen ahi deniliyordu. Bazıları fütüvvet veya ahiliği bir nevi tarikat veya esnaf teşkilatı zannetmişlerdir. Bunun sebebi ahilerin tarikatlarda olduğu gibi çok sıkı bir ahlaki disipline tabi olmaları ve öncelikle esnaf teşkilatı arasında yayılmalarıdır. Ahilerin alım-satım işlerinde birlik, <gülüyor> kalitede belirli bir seviye, kuvvetli bir ahlak, kazançta muayyen topluluklar içinde iştirak, esas prensiplerdendir. Ahilik ahlakının dört önemli prensibi vardır. Kuvvetli ve galip durumdayken affetmek, hiddetliyken yumuşak davranmak, düşmana iyilik etmek, kendisi muhtaçken başkasına vermek yemek listesi gün 283 yoğurt çorbası etli çalı fasulyesi sigara böreği salata meyve büyük saatli marif takvimi <gülüyor>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 A wind inside a letter box. They tumble, blinded as they make. Her berkez Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete'de buluştuk. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Günü de yanlış okumuşum hemen düzelteyim. Gün 283, 238 değil. Evet, bir gün edenler varsa. Evet, sayanlar varsa düzeltir. Özür dilerim. Hemen arkasından da şeyi söyleyeyim. Bir günaydın da John Lennon'a gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden biri dünyanın aynı zamanda da çizer, yazar, şair ve aktivist, barış mücadelecisi. Haklar için büyük bir mücadele vermiş. Onun dün Ölüm, doğum günüydü 71 yaşına gelecekti eğer öldürülmeseydi evinin önünde. Ona da bir bu şekilde günaydın demek üzere Across the Universe adlı parçasını The Beatles'dan çaldık. Oradan sesini güvercin kanatlanan güvercin kanatlarının sesiyle de uğurlamış olduk onu. Evet haberlere bakalım. Bolca haber var. Aslında büyük fırtınalar ve tayfunlar var. Filipinler'de yüzden fazla ölü olduğu haberi var. Ölü sayısı yüzü geçmiş durumda. Yeni Zelanda açıklarında bir tanker kazası var. Petrol faciasına yol açması ihtimali var. Antalya'nın... Ve Ege'nin bayağı yağmur ve seller tarafından vurulmuş olduğu haberleri var. Sultan Gazi'de de bir yangında yedi kişinin hayatını kaybettiği, yedisinin mülteci olduğu, büyük bir facianın yaşandığı haberi var. Türkiye'deki haberler Mısır'da çok... Kanlı olaylar gerçekleşti hafta sonu. En son 23'te ölü sayısı. E, yaralı sayısı da 113'e yükselmiş. Orada da e, bir kilisenin yıkılmasını protesto eden e, Kopti protestocuların üzerine e, ateş açılması, saldırılar yaşanması sonucunda büyüyen olaylar var. Evet. Bundan belki biraz bahsedebiliriz Hristiyan nüfus ama %10 olmasına rağmen de 90 milyonun yani %10'u 9 milyonluk büyük bir Topluluk meydana getiriyorlar. Tunus'tan da çatışma haberleri var. Suriye'den de büyük Kürt eylemleri var. Suriye'de e, öldürülen Kürt muhalif lider Meşar ardından özellikle tam ardından özellikle onun cenazesinde yaşanan olaylar var. Yemen'de e, devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in artık sayısını takip edemiyoruz. Kaçıncı defa oldu görevi bırakacağı tavirinde bulunması var ama bu defa ciddi olabilirmiş gibi gözüküyor. Evet yani 1500'e yakın insanın da ölmüş olduğu sadece oradan da haberi geliyor. Tabi Libya'da 25 bin gibi bir ölü sayısı veriliyordu kimi ajanslara göre. Orada da çok kanlı çatışmalar de Gaddafi yanlısı güçlerin. Merkezine doğru girdiği haberleri geliyor. Onlara da bakacağız. Her tarafta yürüyüşler var. Özellikle de tabii şeyden de bahsetmek lazım. Wall Street işgal eylemi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bütün dünyanın şehir ve kasabalarına yayılma eğilimi gösteriyor. Benim son görebildiğim kadarıyla 1195 şehir ve kasabada 1234 birlikte işgal topluluğu 6000 küsur 7000'e yakında işgalci vardı. Bu arada tüm dünyada da daha önce de başlayan hareketler devam ediyor. İndignados hareketi gibi örneğin İspanya'da başlayan. Büksel'de, Büksel'e doğru yürüyüşe başlamışlardı bundan birkaç hafta önce yaklaşık bir ay önce hatta varmışlar. Ve orada bir yüzlerce gösterici, Hollanda, Fransa ve İspanya'dan gelen, orada da bir oturma eğilimi başlatmış. Evet. Tırnak içinde işgal eğilimi başlatmış. İngiltere'de de çok önemli bir Ankat hareketinin aktivistlerinin 2000'den fazla... Ya da 2000 kadar Westminster Köprüsü'nü işgal ettikleri haberi var. Büyük bir eylemdi o da. Ondan da muhakkak bahsetmemiz gerekiyor. Brüksel Parkı'nda evet işte kemer sıkmaya karşı büyük hareket var. de kızlar okullarını işgal etmiş durumdalar. Kız öğrenciler. Beş aydan beri serbest... Bedava, yani parasız okul istiyorlardı. İtalya'da binlerce öğrencinin bütçe kesintilerine karşı hareketi var. Afganistan'a Afganistan savaşına karşı gösteriler de vardı hafta sonunda. Londra'da Julian Assange'in de başını çektiği bir topluluk var. Washington'da büyük gösteriler var. Ve şey de bekleniyordu. Yom Kippur'un başlamasıyla beraber Yahudilerin de Amerika'da yaşayan Yahudilerin bir kısmının da bazı hahamların önerisi üzerine de Tukotti Parkında New York'ta gösterilere girmesi girişmesi çağrıları vardı. Yani bütün dünya. Çok ciddi bir hareketlenme içinde e, diyebiliriz. Türkiye'de de olan ve olamayan gösteriler var. Bunlardan da biraz bahsedeceğiz. bahsedeceğiz evet. O, on, 25 bin ile 40 bin arasında olduğu söylenen bir yürüyüş gerçekleşti. İnsanca yaşam için eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye mitingi. Ama yapılamayan mitingler de oldu evet. Evet, İsterseniz başlayalım. Bitiremeyeceğiz çünkü. Evet. E, pazartesi abi. böyle bir etkisi oluyor. E, belki sellerle başlayabiliriz. Evet. Türkiye'de zaten e, hani İstanbul'da olanlarda iki gündür görüyorlar yoğun bir sel, e, yoğun bir yağmur var özellikle ülkenin e, batısında, Ege'de e, birçok yerde etkili olmuş. Bazı yerlerde. E, olmasa bile artık ciddi derecede suyun birikmesi, yükselmesi gibi şeyler yaşanmış. Evet Ali, Ali biz ile birazdan da belki iki kelimeyle şey alabiliriz çünkü Alanya'daydı hı hı. ve yani internet de dahil her şeyin kesinti, kesintiye uğradığı hayatın Gerçekten problemli oldu felce uğramış gibi klişeyi kullanmasak bile belki anlatır bize. Yalnız şunu da e, internette de dahil derken e, interneti ne kadar iselleştirmiş olduğumuzu da bir kenara <gülüyor> not edelim. Evet dünya dünya ile haberleşmesini kesilmiş oldu. Evet. Televizyonları bize seyrede mesale gelme. Elektrikler kesiliyor internette yok filan demişti. Evet e, fakat e, bu tabi tas tamam bilimsel. E, bu konuda çalışma yapan, araştırma yapan insanların söylediklerini doğrulamakta olduğunu, zaten artan hava şeyinde su buharını, sıcak havanın çok daha fazla barındıracağını ve onun onu da bir yerlere mutlaka boca edecek olduğunu, apaçık bir şekilde küresel ısınmadan dolayı olduğunu da söylemişlerdi. Böyle bir durum var. Ama selin büyüğü tabii e, Asya'dan geliyor haberleri o konuda. Örneğin e, Bangkok'ta, Tayland'da kuzeyden ülkeye çok ciddi oranda sel tehlikesi ülkenin kuzeyinden e, olduğu, gelmekte olduğu söylenmiş. Ve e, hükümet Bangkoklulardan 700 bin kum torbasına ihtiyaç olduğunu ve ellerindeki kum torbalarını hükümete bağışlamalarını devlete bağışlamalarını istemiş. Evet bunu ilk defa duyuyorum. Evet bu Bangkok Post gazetesinde. Duyduğum en tuhaf ve dolayısıyla da vahim haberlerden biri artık kum torbasına da ihtiyaç olduğunu yani hükümetin halktan talep etmesi durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor hakikaten. Yani ölü sayısının bilinen yüzü geçtiği haberi var ama Nesat ve iki tayfun üst üste Ar, art arda geldi. ...on binlerce kişi... ...evlerinden olmuş durumda... ...ve kayıp sayısı da... ...tam belli değil ama... ...27 kişi kayıp deniyor... ...27 Eylül'den beri... ...sürekli olarak vuruyor... ...Luzon adasında özellikle... ...67 binden fazla... ...insanda merkezlerde konaklayıp... ...evlerine dönemez haldeymiş... ...bunun artmasından da korkuluyor... ...Antalya'dan... ...finan e, ölüm sayısı gelmedi... Allah'tan ama okulların tatil edildiğini ve pek çok ev ve iş yerini suların bastığını bir 19 ilçede tüm ilk ve orta öğretim okullarının 10 Ekim pazartesi günü tatil edildiği haberi var. İzmir'de de çok Bodrum'da dev dalgalar olduğunu 60 kilometre yaşan hızı Lodos'un... Merkezde Gümbet, Bitez, Orta Kent, Yahşi Belgesi ve Kumbahçe sahilinde etkili olduğu belirtiliyor. Ve dev dalgalar, restoran, bar ve otellerin alt katlarında da hasara yol açmış durumda. Yatağını da vurmuş, Didim'de de İzmir'de de çok etkili olduğu belirtiliyor. Altyapıyı da mahvetmiş durumda. Bir de şey felaket haberi Yeni Zelanda'dan onu da hemen verelim. Rene adlı bir gemi şu anda karaya oturmuş durumda oradaki mercan kayalıklarına. Yeni Zelanda açıklarına 20-30 30 tona kadar petrol sızdırmış oldu. Bunun da bir kısmının sahile ulaşmış olduğu haberi var. Bay of Plenty, Bolluk Koyu Körfezi denilen yerde oluyor bu. Ve çok büyük bir turizm merkeziymiş. Fevkalade endişeliler yeni Yeni Zelandalılarda. Turizmi de vuracağı için. Daha da çünkü petrol sızıntısı da olabilir. Ee, 10, 1700 tona kadar çıkabilir diyorlarmış. Ve yani büyük bir şekilde kurtarma ekipleri çılgınlar gibi gemindeki başka gemilere aktarmaya çalışıyorlar. Kırılmadan bir şey olmadan. Çünkü yeniden çok fırtınalı hava e, bildirmiş. Ee, Geminin çünkü meteorolojin... kayaları oturmuşken ortadan ayrılması da son derece mümkünmüş andığım kadarıyla. Tabii oturduğu mercan kayalıkları başta olmak üzere o Bay of Plenty bolluk koyu denilen yeri için herhalde. Ya yapış yapış bitiş bir anlamına şeyle bütün gelir. hayvanlar böyle bir çamur gibi yapış yapış bir şeye batmış durumdalarmış. Çok endişe verici haberler geliyor. Başbakan da bizzat John Key de ...hemen helikopterle gitmiş. Yani olay çok ciddi sayılıyor orada da. Ve penguenler... ...küçük mavi penguenler... ...bir takım... ...şeye batmış kuşlar görülüyor. Su kuşları filan, deniz kuşları. Ve hemen... ...anemik hale geliyorlar. Bu da en büyük toksik etkisi... ...zaten böyle olur demiş. Yani Bembeyaz oluyormuş... ...hayvanların renkleri. Ayrıca da başka açıklamalar da var. Greenpeace mesela balinaları ve yunusları da bölgede yavrulayanları da etkileyeceği ve başka türleri de söylemişler. Böyle bu haberler. Petrol bağımlılığı, fosil yakıt bağımlılığının neticesi. Neticesi ve bu uh, bile bile lades gibi de bir durum var aslında. Kimse vazgeçmekte istemiyor. Büyük karlardan da vazgeçilmiyor. Gelelim bu Sultan Gazi'deki yangına değil mi? Ha bu arada Beygide felaket haberlerini vermişken Cumhuriyet gazetesinde de yapılan yeni bir araştırma haberi var. Trakya Üniversitesi'nin Çorlu'da yaptığı bir araştırma kanserle ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş. Trakya kansere teslim diyor. Evet yani bu manşetten vermiş bunu bugünkü Cumhuriyet Gazetesi iki manşetinden biri birinci sayfada ve 68 bin nüfuslu Çorlu'da 3500 kanser hastası var bu da olağanüstü yüksekmiş Erdal Özcan'ın haberi Ergen'e kanser kustu diyor ağır metaller vesaire bunu da, bu da tamamen gene bile bile ladesi olan bu hiçbir yani, sonuçlarına katlanmıyor. Bilim son, son, son 20 yılda büyük öyle bu konuda atılımlar e, yapmadı. Hani öncesinde de bilinen bir şeydi bunlar e, oraya bırakılırken bölgeye böyle etkilerin olduğu. Ee... Aynen öyle yani bu da tamamen demin sözünü ettiğimiz gibi. Ama yapıldı. Fosil yakıt bağımlılığı gibi bu da büyümeye olan hatta yeni hükümetin de daha... Seçimler öncesi açıkladığı bir devasa projeler gibi sürekli büyümesi, sınav sonu gelmeyen kaynak tüketiminin şeyi de bu. Sonuç Hayır bu. şimdi bunu böyle söylediğiniz zaman bazı yerlerde eleştiride alabiliyorsunuz. Hani o zaman ne yapılsın kardeşim? Şimdi onun alternatifi de var. Hani bunu da söyleyelim bence. Bir gelir eşitsizliği konusunda. Çok ciddi ilerleme kaydedilmesi lazım. İki zaten bu büyüme denilen şey bu ne pahasına olursa olsun büyüme değil normalde. Çünkü o kaynaklar bir yerde bitiyor. O parazitik bir şey bir anlamda. İçinde yaşadığı organizmayı öldürüyorsunuz ve kendiniz de ölüyorsunuz. Ondan sonra işte öyle bekleyiş başlıyor. Biri gelsin kurtarsın. Aynen öyle. Peki devam edersek bir de çok... Bağlantılı her şeyle bağlantılı bir haberde Sultan Gazi'de İstanbul'da Sultan Gazi'de bir gece kondu yedi erkek mülteciye mezar olmuş. Banyoda yan yana yedi erkek cesedi diye veriliyor gazetelerde. Bunu da verip 21 Eylül'de giriş yapmışlar Türkiye'de bu mülteciler. 10 günlük vizeleri varmış. Ve pek çok mültecinin yaşadığı söz konusu mahalleye de yeni taşınmışlar. Onun da nedenini söyleyelim. Türkiye çünkü sığınmacı kabul etmiyor Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden. E, transit olarak Türkiye'ye giriyorlar bu insanlar. Çoğu insan tacirlerinin e, şeyi altında, konvoyları içinde diyelim. E, büyük kısmı da işte aldatılıyor, dolandırılıyor, kaderine terk ediliyor veya e, hatta öldürülüyor. Evet ağır bir durum var. Cinayet masası olaya el koymuş. Ölümleri şüpheli bulmuşlar çünkü. Otopsi için adli tıbba kaldırılmış. Polis ev sahibiyle evi kiralayan iki kişiyi gözaltına almış. Tabii sorumlular da belirlenmiş böylece değil mi? hal olmuş ev sahibi ve evi kiralayanlar gözaltına alınca herhalde. Ya Burada olumlu olanı ee, ben... Bugün pazartesine doğrudan negatif e, başlamamaya çalışıyorum. Biraz da umutsuz bir şekilde. E, yani bu gibi olaylarda hemen olayın kapatılma eğilimi fazladır. Taraf gazetesindeki habere göre en azından cinayet mahsuslu olayı şüpheli görüp soruşturma başlatmış. Olaya el koymuş. Bilmiyorum. Evet. İki Hintlenin cesedi bulunmuş. Peki de o zaman pozitif tarafa doğru yönelmenin zamanıdır. Başka bir bir de Türkiye'den bir haber daha verelim. Santoro'dan Malatya'ya diye vermiş Milliyet gazetesi. Trabzon'daki Raip Santoro cinayetiyle Malatya'daki Zirve yayın evi katliamı dosyalarından ilk kez bir ortak isim çıkmış ve e, evet, verilen isim ortak isim Karl Magnus Stefan Persson aynı isme rastlandı e, diye veriliyor radikal gazetesinde İsveçli bir rahip evet İsveçli bir rahipmiş e, ama onun e, yani Santoro'nun öldürülmesinden 16 gün önce e, İsveçli rahibin protestan rahibin Person'un arabasının camına Kuvay Milliyeciler imzalı bir not ve eşini ve çocuklarını seviyorsan Trabzon'u terk et. Person aynı gün savcılığa başvurmuş ama sonuç alamamış. İşin ilginç yanı da diyor Gökçer Tahincioğlu'nun haberi Santoro ile Person Trabzon Emniyetinde Pontusçu olarak fişlenmiş. İsmail Saymaz'ın da... bir ay Pontusçu olarak fişleniyor. Pontus'un evet. ne oldu biliniyor muymuş? Trabzon Emniyetinde. Yoksa kolaya mı gelmiş? Galiba ikincisi. Değil mi? İşin kolayına kaçılmış. Ee, İsmail Saymaz'ın Nefret. Malatya Bir Milli Mutabakat Cinayeti adlı kitabıyla da ortaya çıkmış. Malatya boyutu. Buna göre zirve katliam soruşturması için incelenen. Malatya jandarma dosyalarında komutanlığı dosyalarında person Pontusçu olarak yer alıyormuş. Gizli tanık da bu davadaki bir gizli tanık da jandarmadaki misyonerlik konulu toplantılarda Magnus'un adı üzerinden sahte belge üretildiğini öne sürüyormuş. Hayır bari mezhep karıştırmasalarmış. Yani hani e, Ortodoks nedir, Protestan nedir, katolik nedir bunları binselermiş. Böyle bunun üzerinden e, bir ırkçılığa. Falan girilecekse en azından hani biraz e, kal genel geçer de olsa bilgi sahibi olunsaymış diyesi geliyor insan. Bir bilgi ihtiyacı olduğundan emin değilim ben. Herhangi bir bilgi. Hiçbir şey değişmez diyorsunuz. Evet, Haklısınız. Tamamen yabancı düşmanlığına ve koyu derin devlet bağlantılarıyla ilgili ve bir ucuda düpedüz faşizme kadar giden bir olaydan bahsediyoruz onun için çok tamam yani bir vücut değil aslında her yerden bağlı. Evet oraya gidiyor maalesef. Esas itibariyle öyle. Olumlu taraflara yani ben bu maşeti gördüğümde aslında şunu beklemiştim hani e, ortak isim çıktı derken e, yani bu cinayetleri işleyenlerle ilgili bir ortaklık nihayet Yansıdı diye düşünmüştüm. Ama tehdit edilen konusunda bir ortaklık gördüm. Neyse. Yani Türkiye'nin çok da... Bekleyeceğiz. Bu arada şey de söyleyeyim. İftar edemeyeceği yakın geçmişi. Bunun gibi sayısız karanlık olaylarla bir arada dün de aslında... Ve nedense çünkü... bunların hepsi de münferit. Ee, yani en azından söylenen o. Evet. o. Yani ne zaman iyi başlayalım sözüne senin de uymaya kalksam maalesef ister istemez insanın karşısına böyle şeyler çıkıyor. Dün de mesela şeyin 33. yıl dönümüydü. Bahçeli Evler Katliam Katliam. katliamının. Onu da e, Ali Bilge ile kısaca konuşma fırsatımız olacak ama yani son... Abi bu kadar fazla münferit cinayetin yaşandığı bir yerde zaten e, o zaman kapatıp gitmek lazım belki. Hani e, Çok ciddi bir canilik sirayet etmiş içimize mi? Öyle mi demek lazım? Yani öyle bu, Kesinlikle hayır, öyle dememek gerekiyor hayır çünkü, herhalde ama... Tabii ki Ama işte örgütlü olmanın, organize olmanın sadece suç boyutunda yaşanıyor olması ve desteklenmesi de bunu doğuruyor sonuçta. Evet. Dünyanın en çok televizyon izleyen 8. ülkesiymişiz ama. İyi bir haberle bağladınız. Bağladım bu ilk yarım saati. Bağlamak istedim. Bunu, Peki, e, bunun iyi, iyi tarafı nerede? E, bütün bu sıkıcı ve kötü haberlerin hiçbirine maruz kalmadan mesela açık gazete gibi bir korkunçluğa hiç maruz kalmadan hayat milyonlarca devam insan mümkün. hayat. Evet, hayatını sürdürüyor. Bundan daha iyi bir haber mi olur? Doğru. Açık kasted. To, to get the dog John Instant Karma adlı şarkıyı dinleyerek bir kez daha kendisini andık 71 yaşında olacaktı eğer alçakça öldürülmeseydi. New York'ta kendi evinin önünde Sözman'a bir hayranı tarafından. Evet, Instant Karma. Yani hepimiz ay, yıldızlar ve güneş gibi parlayacağız diyor. Kendine gel insanlığa katıl adı. Evet. İyi bir çağrı ve pek çok şarkısı olduğu gibi bunda da döne döne bakınca daha çok şey bulmaya, o basitliğin içinden daha çok anlam çıkartmaya başlıyor insan. Yani bir aziz gibi biri demek istemiyorum ama son derece parlak bir Ama bu parçanın ve bir yazılışı idanlı. da aslında şey veriyor. tarihin en çabuk şey PS'ye sürlet single'larından biriymiş bu. John Lennon kendi diline göre kahvaltıda yazdım, öğle yemeğine kaydettim. Akşamda çıkartıyoruz işte demiş. Adı da öyle zaten. Evet, evet. Hem şeyle de kendisiyle de dalga geçiyor işte tamamen. Yani o güzelliği de orada biraz. Anlık kahve, her şey hazır. Çay, kahve gibi bu da hazır şarkı. Karma yeniden geliyorsun ama ...çok basit de iyi de bir mesaj... ...var bence yani. Evet iyi bir seçimdi. Mahir. Ve devam edebiliriz... ...şimdi açık... Gazete, ...radyoda açık gazeteye... ...8 saat 8.40'dan. Ve gelelim... ...mücadeleler faslına... ...pozitif bardağın dolu tarafına. Evet yani... ...tam bir... ...Occupy Wall Street ya Amerika'nın dünya'nın hatta kainatın en güçlü merkezi gibi görünüyor insan yapımı olanların içinde mali merkezine karşı dünyanın dört bir tarafından ve Amerika'dan da nihayet başladı bir kalkışma hareketi benim bu şeye baktığımıza göre OccupyTogether.org'dan izlemek mümkün. Birlikte İşgal sitesinden. Dün gece baktım bu sabah bakmadım ama benim görebildiğim 1195 şehir ve kasabası 1235 34'tü birlikte işgal topluluğu cemaatin ne dersek diyelim ve 6000 650'nin üzerinde işgalci vardı ve en ilginç rakamlardan biri de e, Obama'nın itibar oranlarında da ciddi bir düşüşe rastlanması. Bu da şeyden Galap dünyanın en büyük anket yapan araştırmacı şirketlerinden birinin son yaptığı ankette Obama'nın Obama tutulma oranı. %38'e düşmüş onaylanma o, durumu. Yani işgal yükselirken Obama da aşağı doğru iniyor. Bakalım nasıl olacak diye. Şimdi tabii büyük iş e, yani sendikalarında katılımıyla. Orada zaten sorun şu Obama veya başkası olması da pek bir şey fark etmiyor ABD'de. E, i̇şte Obama çok büyük umutlarla seçilmişti. Yani zaten bugün bu hareketin olmasının arkasında da e, onun farkına varılması, Obama veya herhangi başka birinin olmasının çok da bir siyaset olarak, siyasa olarak e, değişikliğe yol açmadığı evet, bütün... farkına varılması. Evet, yani herkesi mahveden, muazzam bir işsizliğe, yoksulluğa mahkum eden, bu arada da kendilerini de zenginlik üstüne zenginliğe gark eden bir avuç insanın, <Gülüyor> aslında Obama'nın da başında bulunduğu bir hükümet tarafından kurtarılması ve hiçbir bedel ödemek şöyle dursun herhangi birinin hapse girmesi büyük ikramiyelerle ödüllendirilmiş olması ya yani hapsi bırakın hani e, bu şey yani herhangi birinin hapse girmesi tabii ki insanların adalet duygusu açısından önemlidir falan filan ama uzun vadede daha önemli e, olan şeyler var bir e, bu eşitsizliğin zaten bu adaletin Semptomundan ziyade arkasında yatan sebeplerin ortadan kaldırılması için herhangi bir girişim yapıldı mı? İşte Hayır. bir şeyden bahsediliyor bir tek. Sağlık sigortası konusunda Obama'nın tek Evet, tek yaptığı şey. O, o da de. yarım yamalak ve sulandırılmış bir şekilde. Aynen öyle. Ve Obama ile ilgili olarak da herhangi bir şey benimsemedikleri, artık desteklemedikleri. Mesela Van Jones zaten ilk ...ayrılmak zorunda kalanlardan biri olmuştu çevre aktivisti ve örgütleyicisi. Ben Jones da bu okupa hareketinin önünde gelen isimlerinden biriydi. Böyle devam ediyor fakat çok önemli gelişmeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere şimdi... Bazı işçi sınıfının da işin içine katılmasıyla beraber daha da ciddi bir hal aldı söyleniyor. Mesela Mitch Potter'da Toronto Star gazetesinden, Kanada'dan ilginç bir yazı yazmış. Obama takımıyla karıştırmayın bu işgalci tayfasını demiş. En büyük şeylerden birisi mesela Ron Suskind'in gazeteci yazılarından biri, Confidence Man adlı kitabında şeyden birisi insider trading yapanlardan birisiyle konuşuyorlarmış, Deniz Levi'yle. Peki yüksek mali gruplarında böyle yolsuzluklar yapıldığı zaman ne yapmak gerekir diye sormuşlar. Bir şeyden, meclis komiteden, kongreden birisi. Deniz Livan'da de içeride hileli e, borsa işlemleri yapmaktan içeride yatan birisi demiş ki ya bir dizi şey çıkarın demiş. Daname çıkarın. Savcılık. Güzel bir güneşli bir günde. öden sonra üç sularında ve bu şeyler Şerif'in adamları da 300'den 300 civarında Wall Street bu işlere bulaşmış adamını o kelepçelerle bir dolaştırsınlar bak demiş. Ondan sonra ne oluyor demiş. Kameralarda bütünüyle fotoğraflar da geliyor. Herkes bu bana olsaydı annem çok utanırdı benden düşüncesine geldiği anda bu iş olurdu demiş. Fakat şimdilik böyle bir durum yok tabii. Çünkü özellikle şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz böyle bir durum yok Obama'dan. Ama Toronto'da mesela başlıyormuş önümüzdeki cumartesi bir işgal vaziyeti. Bir de ilginç bir yan koldan bahsediyor. Geçen perşembe günü oldu bize göre cuma günü ama onun haberini alamadım daha bir e, Dışişleri Bakanlığı'nı işgal hareketi de varmış. Çünkü şeyle bu uzun zamandan beri sözünü ettiğimiz işte Kanada'nın katran petrollerini, zift petrollerini taşıyacak olan Keystone petrol boru hattına karşı çıkanların ların da bu, buluştuğu bir nokta bu. Çevre konusu son derece önemli bir rol oynuyor zaten bu Occupy hareketi içinde, işgal hareketi içinde. Onlar da e, e filan da çıkınca suç ortaklığına dair Dışişleri Bakanlığı, Hillary Clinton'ın bakanlığından da bu işe yatma durumda. 7 milyar dolarlık bir proje, milyonlarca böyle kumul petrollerini oradan taşıyacak böyle bir dallı budaklı, Hadise var. 70 Büyükşehir'de varmış. 600'dan fazla. Bu ABD için bahsediyorsunuz değil mi? 70 evet. Büyük şehir. 70 büyük şehir, evet. Bu arada şeyde de var. Yani ABD dışında daha önce başlayan hareketler işte İspanya'da, Yunanistan'da, Hollanda'da ve bunun gibi diğer Avrupa ülkelerinde. Bunların bir kısmı Brüksel'e doğru yürüyüşe geçmişti geçtiğimiz ay. Bunlar varmışlar dün itibariyle. Ee, şey, Brüksel'deki Elizabeth Parkı'na varmışlar. Orada hemen de çatırlarını yağmurlu bir hava arasında kurmuşlar. Ee, amaçları da 8 ila 15 Ekim tarihleri arasında, orada oldukları 8 ila 15 Ekim tarihleri arasında e, alternatif bir parlamento, bir meclis toplamakmış. Zaten bu genel kurul, genel meclis hareketi olarak evet. doğrudan demokrasi, yatay örgütlenme e Çünkü var olan meclisin otonom, aslında evet. seçseler bile, seçime gidip seçseler bile kendilerinin tem ne derece temsil ettiğinin son derece şüpheli olduğunu farkına varıyor bu insanlar. Bu rejimlerde. E Belçika'da ama yetkililer de şey demiş. Yani bu grubun burada kamp yapmasının yasak olduğunu söylemiş. Çünkü parkta çeşme suyu yokmuş, musluk suyu yokmuş. Öyle mi? E evet. Tabii böyle halk sağlığıyla ilişkin bir böyle e, Nuh Nebi'den kalma düzenleme her zaman bulunabilir e, bu gibi şeylerle ilgili. Bu işi çok iyi bilir. Amerikan hükümetleri de hemen 1800'lerden çıkma kanunları... Ama haksızlık ediyorsunuz. Amerikan hükümeti abi, söylüyorsunuz. Belçika e, iki yıl olacak neredeyse. Hükümetsiz yani bürokrasinin artık e, neler yapabileceğini her bütün dünyaya... E, ...şanlı bir şekilde gösteren bir ülke... ...bence hiç hiçbir yerle evet, kıyas yapmaz. Doğru haklısın. Max Weber bile... ...ağlardı hamiyetten gözle. Aynen öyle ağlardı. Ve şey... ...hemen de şunu tavsiye şey etmişler. Burada niye kamp kuruyorsunuz? Yanda Flanders Üniversitesi'nin... ...kampüsü var, sizi oraya alalım. Şeklinde de hemen... E, ...olayı ehlileştirmeye... E, ...kendi dairesi içine alma girişimde yapılmış ama pek şimdi ilk en azından itibar görmemiş. O konuda da süper yazılar çıkıyor aslında. Amerika'da cizvit eğitimi görmüş olan bir <gülüyor> yazar var, Harrington. Bu kazvistik eğitim işte diyor. <gülüyor> Müthiş başarılıdır. Engizisyondan beri de <gülüyor> devam eden bir yöntem. Dikkatleri başka tarafa çekmek konusunda Üstattır bu bürokrasi ve hükümetler, yönetimler diyor. Ona artık pek geçecek halimiz yok. Ama şunu söyleyeyim Chicago, Boston, Memphis, New Orleans, Las Vegas, Philadelphia, Austin, Louisville, Atlanta ve düzinelerce başka şehirler Amerika'da. Vancouver, Toronto, Montreal ve Calgary'de gelecek hafta Kanada'da katılıyorlar. Yani mesele hakikaten bir bozkır yangını gibi büyümekte. Bunu söyleyeyim ve New York Times bir editorial yazdı. Editorial ne diyor? Baş yazı. Nitelinde bir yazıda kıvırmamış mı bu sefer? Kuvvetle destekliyor isyancıları. Hı, demek ki kendi içinde de New York Times gazetesinde bir e, böyle bir görüş birliği, ne? daha doğrusu görüş yatışması yaşandı ve şimdi bu şekilde netice buldu. Yani şöyle başlıyor. Yani şaşkınlıklar içinde izledim bu gevezelikten başka bir şey yapmayan sınıflar yani doğrudan doğruya mesajları yok ne istedikleri belli değil politikaların istedikleri politikaları söylemiyorlar çok açık olmalıydı mesaj ve çözümler herkese adalet istiyor zenginler arş alaya çıkarken orta sınıflarda çöküntüye uğradı ve kimse de Washington'da kulak veren yoktu diyor. Ama bu noktada demiş en önemli laf o bence protestonun kendisi mesajdır diye okumuş. İşgalin kendisi mesajdır gelir dağılımı, eşitsizliği gelir eşitsizliği zaten bitirmiş vaziyette şey diyor ve bol spekülasyon bol dalavera ve hükümetin de arka çıkmasıyla bu şey sınıflar finans sınıfları mahvetler ülkeyi diyor. Evet yani Marshall McLuhan'ın ünlü lafının bu sefer şeye çevrilmesi bu işte. Pratiye dökülmesi. gülmesi. Pratiye gülmesi. Medyanın kendisi mesajdır diye burada aynen ama ben de naçizane yazımda bunu yazmaya çalışmıştım zaten. Ve şey diyor yani kanun yapmak işi de diyor protestocuların, isyancıların işi değil demiş. Bu ülkenin siyasetçilerin işidir. Yapsalardı zaten bunlar olmayacaktı diyor. Dolayısıyla da şimdi meşru talepler var, mağduriyetler meşrudur, önemlidir ve kendi içinde de yeterlidir bu aşırı eşitsizliğe karşı. Zaten politik iktidarın da tamamen rayından sapmış olduğu bu paracıklarla beraber diyor. Enteresan değil mi? New York Times'dan geliyor olması benim için enteresan. Evet. Bayağı. Sıkı bir yazı üstelik. Gözlerimi hafifçe ovuşturarak okudum. Ee, bir çadır kentte Los Angeles'ta kurulmuş. Dünkü haberle 256 çadır vermiş. Bir akşam önce 145 kent. İstanbul'dan da bir haber var ama bakmamız lazım gidip Taksim'e. 4 kişinin olduğundan bahsediliyordu. Dört kişi dört kişidir. Evet. Bütün sayıları veriyor. Yani genel bir site var. Çok da başarılı yapılmış. yani Son derece iyi kullananlar bu interneti kullananlar tarafından yapılıyor bu siteler. Bayağı şey Occupy Together'a bakarsanız birlikte işgali her şeyi görmek mümkün. Bizde şöyle bir şey oluyor İstanbul'a ya Türkiye'de temel meselemiz meselelerimizden olan... Kürt e, meselesi dışındaki diğer sorunlarda e, bir kamplaşma söz konusu olabiliyor. Bu gibi gösterilerde işte hani bir grubun katıldığı diğerinin katılmaması falan. Ama bu da insanın tabii ki şevkini kırmamalı. Bu zamanla yerleşen, pratikte yerleşen bir şey. Genellikle yani kabul etmemiz gerekir ki bazı konularda Türkiye geriden izleyebiliyor. Ne yapalım? O da yakalayacaktır herhalde. Fakat şey Londra'da bu NHS denilen sağlık sisteminin şimdi önümüzdeki hafta şeye giriyormuş. Lordlar kamerasına ve ondan sonra da tamamen özelleştiriyorlar. Bu Westminster Köprüsü'nü 2000 aktivist ve sağlık çalışanı işgal etmiş durumda. Saat tam birde öğleden sonra ve iki, bir saatten sonra da şey kılığında sağlık çalışanları kılığındaki insanla birden bayrakları açmışlar. Kurtarın bizim e, sağlık sistemini diye. Ve bir radyo radyo terapist de Londralı demiş ki mesela NHS yani bu sağlık sistemi bu ülke tarihinin bak şöyle konuşuyor. Brit Britanya'dan bahsediyor Birleşik Krallık'tan. Bu ülke tarihinin en büyük icadıdır. Hepimize sağlık parasız sağlık imkanı verdi. Özel şirketlere satılırsa bu artık bitmiş olacak. Buna izin vermeyeceğiz diyorlar. Fakat galiba bu yeni hükümetin şeyinin de bozulması ihtimalinden bahsediyordun. Guardian'daki bir ...yazı da Matthew Taylor'ın... Ko Koalisyon? Hayır, şey e, geri çevirecek Lordlar kamerası diye. Hmm. Bu da ilginç. Evet, son derece. Genellikle muhafazakarlığıyla... Ar ...arşı alaya çıkmış olan... ...Lordlar kamerası. Ama sonuçta orada da bir şey muhafaza edilmeye çalışılıyor. Evet. <gülüyor> <Sonunda> <gülüyor> öyle her öyle şey düşünebiliriz. Yani sonuçta e, bu hükümetin aldığı haklar... ...muhafaza edilmeye çalışılıyor orada da. O şekilde bir yorum getirilebilir belki. Bu arada şey... ...hiç Orta Doğu'daki... ...olaylara girmiyorum sanıyorum bunlar... Evet, ...sonraya kalacak. Ama Şilli kızları da söylemeliyiz. Söyleyelim Şilli kızları ama... Bir ...araya girmeden önce eklemek istediğim bir şey var... ...onu söyleyeyim. Hı -hı. Bu... ...New York Review of Books'tan ...bir şey... ...haber. Pazar günü... ...New York Times gazetesine gene sızmış bu. Adalet Bakanlığı... ...kendi içinde... ...bir işte ayarlama yapmış... ...ve bunlar basına sızmış. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Yemen'de... ...işte e kaydenin üç numarası falan diye çıktı. Ee, Enver Al Avlaki... ...bir... Hmm, öldürüldü. E, ...insansız hava aracı... ...saldırısıyla öldürüldü. Ee, burada çok bilinmeyen bir şey... ...kendisi aslında bir ABD vatandaşıydı. Evet, Amerikan vatandaşıydı. Evet. Ee, Adalet Bakanlığı... ...kendi içinde ayarlamalar çekip... ...Başkan ABD Başkanı... ...Obama'ya bir ABD vatandaşını hiçbir yargılama ihtiyacı olmadan öldürmesi için gerekli yetkiyi tanıyacak düzenlemeyi yapmış evet, böyle bu da şeyde, küçük bir haber sayılmaz yani. Evet, Nobel Barış Ödülü e, sahibi olan e, Barack Obama kanlı bir katil muamelesi ama, gören ama, George W. Bush'a Bush'a da fark atmış oluyor ama şöyle bir fark var George W. Bush hiçbir zaman yargısız infaz politikaları uyguladı denemez onun kanıtı yok elimizde o şeye attı Guantanamo Körfezi'ndeki bir attı Attığı insanları yargısız, sorgusuz, sualsiz senelerce tuttu. Başka. Ama kimseyi öldürttüğünü şimdiye kadar duymamıştık. Yani Obama bu açıdan. Jo öldürttüğünü George W Bush mu? Evet. Şimdi ee, Obama'da savaş... da duymadık. Hı? Yok. Saldırı emrini Obama falan yani şey... hükümet tarafından tamamen sessiz. Hükümet bir öyle bir emir verdiğini kesinlikle açıklamıyor. Belki şeyi... Adalet Bakanlığı'nın O ayrı. sana Bin izledi. Fotoğrafları var şimdi onu işte. Uygarim diye bağırdı ya sonunda. Evet. Öldürülme anında söyledi. Sevindi. Sevindi. Yani Neyse şu... bir ABD kendi vatandaşında... E, yani diğerini işte savaş mavaş bir şeyler falan filan e, diye kılıf uydurma konusunda zaten... Uzman ama e, şimdi son kılıf kendi vatandaşlarını artık AB'de sorgusuz sualsiz yargısız Çok infaz edebiliyor. Çok önemli bir haber. Ama ben e, hala bardağın dolu tarafında kalarak Şirli kızlarda e, Carmela Karvahal ilk, okul ve ortaokulundan bahsediyoruz. Yani i̇şgal edilen yerin sen önemini idrak etmedin. Benim yüzümden ama etmedin. Çünkü bunu söylemedim. Yani okul parasız eğitim isteyen kızlar ilkokul ve ortaokul öğrencisi kızlar Şili'de ve bir devrim yapmışlar. Bayağı Guardian'da Cuma günü çıkmış bir haberde ve eğitim hakları adında kendi ilkokullarını ve ortaokullarını işgal etmişler. Bence günün en önemli haberlerinden biri. Sence de öyle değil mi? Bence de öyle. Ve İtalya'da da binlerce öğrenci... Bizde olsa tahminen suça sürüklenen okutun. çocuk olarak yargılanırlar biliyorsunuz. Tahminen değil öyle. Öyle, öyle. Yargılanacaklar. Orada da yapılır mı bilmiyorum ama... Bu iş bu seviyeye düştü mü... Türkiye'de de zorlanabilir. Afganistan protestosu da yapılmış... Julian Assange ve Cemal Makan'ın da bulunduğu... Onuncu yıl biterken ve beş bin kişi katılmış Trafalgar meydanına da yani bol bol ortalıkta şey var. Haddinden fazla chaos hüküm sürüyor mu diyorsunuz yani siz? Yo isyan baş kaldırı ve ayaklanma hüküm sürüyor. Bu da ben beni içimi ıı, coşkuya boğuyor. Ne saklayayım?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 yani İzmir şehir merkezinde 41 kilogram düşmüş metrekareye mesela, Dikili ber Bergama'da 63, Çeşme ve Menemen'de 58 kilogram. Ya ben pek yaşamadım böyle bir şey. Yani Sudan bir duvar oluyor. Yani bu inanılmaz bir e, şekilde e, yağış.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 Çok fazla acı olay var e, bu ülkede. Sonrasında da yaşadığımız çok acılarla. Ka e, ama bu 1978 yılının 9 Ekim sabahı e, uyandığımızda Ankara Bahçeleriler semtinde 7 Türkiye İşçi Partili gencin e, katledildiğine tanık olduk. E, ve bu olay e, 16 Mart 1978 gibi. İstanbul Üniversitesi katliamı gibi, Balgat katliamı gibi, Piyangotepe katliamları gibi şimdi ismini unuttuğumuz e, toplu katliamlar içerisinde e, sembol 12 Eylül'e giden yolda e, toplumsal infiali, e, psikolojik durumu e, göz önünde bulundurduğumuzda ve bizati 7 e, üniversiteli e, gencin öldürülmesi olayı Hatırat ha, ha, diri kalan olaylardan biridir. Tabii Kahraman Marat, Çorum, Sivas olay, Malatya olaylarını e, beklemek lazım 12 evleri giden yolda. Burada 7 Türkiye İş Partili ve Genç Öncülü, Türkiye İş Partisi'nin gençlik örgütü olan üyesi Genç e, öldürüldü. Bunlar benim arkadaşlarım yani Benim kişisel bir bağım da var. E, Katyağımın yapıldığı eve de gidip gelen insanlardan biriydim. Ankara'da Bahçelievler semti Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşların odak olduğu, genel merkezinin bulunduğu özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin böylesine bir siyasal temizliğin de bir parçası olarak yıllarca süren bir olay vardır burada. Ee, kesinlikle e, sol görüşlülerin oturmasına izin verilmezdi. Ee, sınırda bir, yani daha şey, içerlek değildi bu sokak, 15. sokak.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 daha sonraki yıllarda da uluslararası cinayetlere, papa cinayetine, papa e, e, zürikastine kadar uzanan halkının içinde yer alan e, kişilerdir. Ve sürekli devlet tarafından kullanıp kol, e, korunmuş kişiler uzun yıllar e, ellerini kollarını sallayarak e, yaşamalarına, başka kimlikler altında e, pek çok işe bulaşmalarına müsaade edilmiş, e, bizatihi devlet tarafından,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 e, iddianameye e, ulaşmak mümkün evet, isimlerini de aslında Latif Can, Efraim Ezgin Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten Faruk Ersan ve Salih Gevenci evet. öldürülenler kimi yast biri yastıkla boğularak dördü kafa hizasından kurşuna dizilerek diğer ikisi de Eskişehir yoluna çıkarılarak öldürülmüşlerdi Birisi yaşadı değil mi Serdar evet. Altan? Serdar bir 10 bir, güne bir yakın süre. süre yaşadı. Zaten Serdar'ın verdiği ifadeler doğrultusunda da çok ulaşılmaya çalışıldı. Aslında faillerine ulaşılması için çok ciddi bir çalışma yapıldığını başlangıçta söylemek mümkün de bu anlamda Türkiye'nin bir dönem.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 çıkarılmış olmakla Birlikte bir süreç Herhalde Süleyman Demir'in de çok bildikleri vardır Bu dönem içerisinde 80 öncesindeki figürlerin pek çoğu Ömürlerini tamamlıyorlar Peki Kalan... e, Abdi Pekçi'nin Cinayetinden hüküm Giyen bu işte de adı geçen Mehmet Ali Ağacı Ne yapıyor şimdi o da serbest kaldı Evet yani Mesela Necip Türk basını, medyası Ağca'yı e, serbest bırakıldıktan sonra bir kere bile sorgulamadı. Başta milliyet de olmak üzere. Değil mi? Evet. Ağca ne yapıyor şu anda? Paralarını mı sayıyor? holding mi kurdu? Ne, ne yapıyor? Oral Çelik gibi e, Malatya Spor Başkanı olarak mı karşımıza çıkacak gibi? ya da ne yapılıyor ne ediliyor bu insanlar gerçekten e, o, ta, me, me, merak edilerek incelen bakılması gereken kişiler Dolayısıyla yani ağaca işte ayrı bir e, unsur e, yani pek çok şeyin e, imzası olan bir kişi kilit bir kişi yani sonra bu süreci herhalde en iyi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 Karşımızda e, arzı endam elidiler. Evet, Abdullah Çatlı'nın da e, çok erken bir tarihte e, neofaşist liderlerden Stefano Della Chia ile de görüştüğü belirtiliyor başka bir yerden bulunan bilgide. E, yani bu işi uzatıp. 12 için, sonra evet. Yani, evet. Hensle, Frank Trent bile kadar uzanan e, Nazi e, dönemindeki yani bu kuruluşların e, işte.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 Derin yaralar açmıştır. Yani bizim e, 33 sene geçmiş üstünden e, hala e, derin izler bırakan e, bir olaydır evet. ve e, ahmet de evet. anlıyoruz arkadaşlar. ne anıyoruz, anıyoruz. E, Aşağı yukarı üç taşlamız var ama gene de bir şey üzerinde de konuşalım bir iki dakika diyoruz bu işgal. Ya, isterseniz bu Wall Street'te falan işkin. Yani ben şöyle bir şey vereyim.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 Evet Başka yani ilginç, Amerikan rüyası Amerikan kabusuna dönmüş vaziyette evet. akıl almaz zenginliklerle akıl almaz bir sefalet ve yoksulluğun yan yana gezdiği bir yerde ve nihayet insanlar baş kaldırdı. Evet. Yani e, 50 milyona yakın insan açlıkta boğuştu bir ülke bu ülke e, bu oran gittikçe de artıyor ondan sonra e, yoksul çocukların aç çocukların sayısı hızla artıyor. Yani ...bu aslında şeyde de yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil... ...İngiltere'de, Almanya'da da artıyor. Evet. Yani, Ama e, Amerika'da çok belirgin çok. tabii. Yani altyapı filan da çökmüş durumda. Yollar, köprüler, okullar, hastaneler filan. Ya o, şimdi vaktimiz azaldı. 12 e, ana başlıkta incelenen bir şey var. Böyle e, konuttan, yollara, hastanelere, okullara yani yenileme tevziği dediğimiz aslında altyapısının yenileme yenilenmesi bir kere çok gecikmiş geri bir takvimle gidiyor ondan sonra ya ben 2009'da gittiğimde işte Washington'a e, 50 kilometre uzaklıktaki bir kent devlet okullarının kırık camlarının ödenek yoksulluğunun eline takılamadığını e, söylemişlerdi gerçekten dramatik bir durum var Tabii ki yani bunu mesela eee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 ayakta kalan bir sistem evet. bugün çekince yüzde bir de bu yü... evet. yüzde 99'da bu yüzde bire karşı çıkıyor artık işte. çıkıyor ee, nedenle önümüzdeki uluslararası hem işte Amerika Birleşik Devletlerindeki yükselen bu hareketi hem ABD'nin halini gelişmişlerin püf ve kapitalizmin içinde bulunduğu Evet. Yani gerçekten konuşmak gerekiyor yoksa bugün e, ekranlarda e, yani çöpe atılan e, iktisat her gün çöpe e, atılan sözlerle e, bilgin değerlendirme e, kirliliğiyle karşı karşıyayız. E, bu ciddi bir kapitalizmin krizidir ve e, bu krizin e, 1929 krizinde de e, yazılanlara baktığımızda yani bu krizlerin maliyetini Garibanlar öder evet. ülkelerin ve dünya krizlerinin maliyeti garibanların üzerindedir. Ama artık öyle bir şey ki e, Chicago ekolünden gelen insanlar bile artık bu kabaca iktisadi jargona gerek yok. Yani zenginden alıp fakire verilmedikçe bu krizden kurtululamaz Evet. Belki. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşeceğiz bunu daha çok. Bu arada hava kapandı tekrar yağmur yani... başlığında. <gülüyor> çok hoş. <karşı. gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Got to get you off of my mind I know it's just a matter of time You found somebody new And all romance is through Yes it is Gonna throw the picture Some folks' love is hard and strong That's the kind of love that lingers on Some folks' love is swift and fast That's the kind of love that'll never last But we had a love that was in between And to me it was like a dream We had to stay together till June I'd probably wound up a girl That's why I gotta get you off of my mind I know it's just a matter of time You found somebody new in our romance Is to listen to me Someday this old Solomon Burke'den, Burke'den dinledik. Got to get you out of my mind. 1965'ten gelen bir soul Janrında bir parça. Solomon Burke çok 1940'ta bugün, pardon, ölüm yıl dönümü 2010'da 10 Ekim'de hayata veda etmiş. 1940 doğumlu ve 70 yaşında hayata veda etmişti şarkıcı. Antreprenör, girişimci, prodüktör, besteci ve aynı zamanda da bir kendi kilisesine de sahip bir din, dini kuruluşu da var. Sol müziğin en önemli simalarından biri, onu ölüm yıl dönümünde bir kez daha andık ünlü parçalarından biriyle, Got to get you out of my mind. Evet bu arada Demin Ali Bey ile konuşurken bir rakamda bir, bir iki rakam daha verim Amerika'nın ve dünyanın bu kapitalizmi altındaki durumuyla ilgili olarak e, büyük depresyon e, yani büyük Buhran yılından 1929'dan beri en daha da düşük bir seviyeye düşmüş yani şeyde e, New York şehrinde, işte bu finansçıların merkezinde Wall Street'in bulunduğu New York şehrinde şu anda 113 bin erkek, kadın ve çocuk, bütün aileler şey, evsizmiş. 113 bin kişi evsiz. Yani her gece geçici barınaklarda yaşıyorlar. Onu da söyleyelim. Wall Street bu kurtarma operasyonunda da 2010 yılında sadece 149 milyar dolar şey, tazminat ve ikramiye olarak verildi bu insanlara bu da çok yüksek ve şeyde bankaların karları yüzde 136 artmış krizden bu yana peki şeyleri Kredi, açtıkları kredi oranında %9 oranında azalmış. Buna da ilginç bir şey var. Ve son bir rakam vermek istiyorum. Forbes listesinde 2011 dünyanın en zengin ailelerini veren Forbes listesinde en zengin 400 Amerikalı en az 1 milyon dolar, 1 milyar dolarlık aileler giriyor bu 400 ailenin şeyine. 2009 yılında bu 400 ailenin ortalama şeyi 227 milyonmuş geliri her birini bir yani. şey değil Hı? fazla değil ayda 20 milyon dolar yapıyor işte günde de 70 bin dolar ha, ayda 20 milyon dolar o zaman fena değilmiş saatte de 3000 dolar ben oturup hesapladım fena değil tıkır tıkır çalışıyor Bak. neden hesapladınız? <gülüyor> Çünkü ben züyürdüm. Çenemiz yoruluyor diyorsunuz. Çenemiz yoruluyor. <gülüyor> Neye itiraz ettiklerini daha iyi anlayabiliriz belki diye aslında. Fakat evet tabii şey bu yorumlar yapılırken işte yüzde 99 falan hani gerçekten aslında yüzde 99 değil mesela geçen ben nerede gördüm hatırlamıyorum yüzde eğer ilk yüzde 15 dilimdeyseniz senelik geliriniz 150 bin dolar falan olabiliyor aile bazında ele alındığında. Ee, ama aradaki farklar çok dramatik. Yani çok ciddi bir şekilde azalıyor. Hani o %15'in dışına çıktığınızda birdenbire düşüş başlıyor. Ee, orada durum bu şekilde ama... Evet durum ama şimdi bir de yorumları da alalım. Hep beraber temsilciler meclisinden, Cumhuriyetçi Parti'den e, çoğunluk sözcüsü, çoğunluk grubu sözcüsü Eric Cantor ne demiş? Bunlara bölücüler demiş. İşgalcilere. Ülkeyi Amerikalıları Amerikalılara vurduruyorlar. Böl, bölücü güruh demiş. Tea Party'yi destekliyordu onlar ama. Onları bölücü saymıyor. Bunları saymış. Milyarder kendisi de Wall Street'ten gelen belediye başkanı Bloomberg ne demiş. Kendi radyo programında. Verimi düşürmek istiyorlar. Iş, i̇şsizliği artırıyorlar demiş. İşgalcılar için. Başkan adaylarından Mitt Romney ne demiş. 200 milyon dolarlık bir serveti var. Ve Wall Street'ten de daha yeni 2,5 milyon dolara yakın para almış. O da şey demiş. Bu Tehlikeli bir sınıf savaşı. Demiş ki haklı bence. <gülüyor> sınıf mücadelesi. <gülüyor> ve en Coulter Amerika'nın en sağcı artık faşizme en yakın isimlerinden biri. Meslektaşımız radyocu. Amerika'ya totaliterizm geliyor. Faşizmin başlangıcı demiş. Komünizmin. Onun gerçekten Komünizm... hiçbir şeyden haberi yokmuş. Mrs. <gülüyor> Coulter veya Miss Coulter. <gülüyor> <gülüyor> Miss yani, e, hani Coulter. Nasıl okluyum yok? belki belki. Total <gülüyor> Totaliterizmin başlangıcı demiş. Hani bir kamp yerlerine falan gidip baksaymış keşke. Gazeteci değil mi o? Evet, radyocu. Ee, ve televizyoncu Geçelim artık geçelim. Mısır'a geçelim isterseniz Mısır'da baya evet, ciddi korktum. olaylar yaşandı ee, Dün gece hala devam ediyordu Bu sabah e, Reuters'den takip edebildiğimiz kadarıyla Ölü sayısı 24'e çıkmış Ve Mısır'ın Bunlar tabi Reuters'de Mısır'ın resmi haber ajansı Menen'in rakamlarını veriyor 24 ölü 213 yaralı deniliyor ee, Gösteriler bir Koptik kilisenin e, Koptu kilisesinin e, yani bu işte izinsiz yapıldığı söylenen kilisenin yıkılması üzerine başlanmış. Mısır'da 80 milyon nüfusun, %10'u onu yaklaşık 8 milyon kişi ee, hatta 90 milyon galiba. Reuters'te 80 diye vermiş. Mi? Evet. 10 milyon da az bir sayı değil. Evet evet. Ee, Kopt e, orada ve e, daha sonra yalnız e, çok olaylar büyüyor işte e, ağaçların ateşe verilmesi, e, polisle taşlı çatışma falan şeklinde. Ama asıl bu e, mübareke karşı gösterilerin başladığı yerlerden bir tanesinde çevre binalardan sivil giyimli kişilerce bu grubun üstünde yani barışçıl bir şekilde yürümekte olan grubun üstüne e, taşlar atıldığı e, işte bazı bu uf, işte havalı silahlarla ateş açıldığı falan da söyleniyor. Hı, evet. e, yani şey işte yani ordu kesinlikle duruma e, el koymuş vaziyette. Siyancılara bırakmak, sivillere hı. bırakmak gibi niyeti yok. Ve çok e, ordunun tepkisi inanılmaz sertlikte. İnsanların üzerine tankları sürülüp tanklarla insanların ezilmesi söz konusu 17 keşfet Cesedin ezilmiş bir şekilde görüldüğü söyleniyor. Görgü tanıklarından bir tanesi Reuters'a böyle bir e, şey yapıyor. E, şeyde bulunmuş, demeç vermiş. Son derece korkunç. E, müdahale son derece sert. E, ve sonuçta da işte 213'te yaralı var. 24 önünün yanı sıra Mısır'da. E, tabii çünkü mübareği aradan çekip sadece açıkça... Gene de ordu yönetimi bütün varlığıyla, tankları ve toplarıyla hakim olmasının bir doğal bir sonucu olarak görülüyor. Mısır'da çok uzun ve zorlu bir mücadele beklediği aşikar. Evet, devrim böyle kolay kolay son, sona erdirilemiyor hemen. Sonuçlandırılamıyor yani. Evet, Tunus'tan da üniversiteye girişte. Ya nereye gideceği de belli değil tabi evet. Hani bir ordu ne de doğru gidebilir. Bu gerçek anlamda. Ee, böyle bir şey de var. Tehlike de var her zaman. Ama e, takip etmeye devam edeceğiz. Tunus'tan haberler var. Ee, yine. Bu Arap Baharı'nın belki de başladığı ülkelerden. ilk ülke. İlk ülke evet. Arap Baharı'nı başlatan. Orada da polisle nikap yasağı getirilmiş. Üniversiteye girişte bir örtünme yasağı anlaşılan. Hı hı. Orada da çatışma çıkmış, Sonra da Persepolis adlı o İran, filmin, İran filmiydi değil mi o? Animasyon filmi. İran filmi değil. İran asıllı e, bir yazarın, çizerin, yazar çizerin çizgi romanını uyarlama bir film. Aslında. Evet. O filmin gösterimini protesto eden göstericiler de böyle karışık çatışmalar. Ma, Marjan hani, Satrapi. Satrapi. Veya... E satrapi. Evet. evet. Suriye'de var. Kürt muhalif lider hmm. meşal Tamo'nun öldürülmesinin ardından ülke içinde ve dışında acayip protesto eylemleri var. Ve 50 bin kişiden fazla katılan bir cenaze töreni var. Ama orada da ateş açılma vaziyeti var. Bir kişi öldürülmüş. Yine en az 3 ölü ve bir de... E, Vatan Gazetesi'nden de bir haber Esat Beşer Esat da Ankara sorunlarımızı istismar etmeye devam ederse Türkiye'de bizim durumumuza düşebilir diye bir yarı tehditvari konuşma yapmış bence o daha çok Türkiye'nin kendi sorunlarını istismar etmesiyle alakalı bir durum aslında <gülüyor> evet evet Yemen'de de Abdullah Salih gene bırakacağım diyor. 33 yıllık iktidarını yaralandı. Sonra tedavi gördü. Suudi Arabistan'da Kral Abdullah'ın kollarında ve hastanelerinde tedavi edildi. Sonra döndü ama bırakacağım demiş. 1500'e yakın insan ölmüş Şubat'tan beri orada. Bu da. kaçıncı bırakacağım dediğini de bilmiyoruz tabii ki. Yani daha önce ben sayabildiğim kadarıyla yanılıyor da birim. Dört defa falan böyle bir açıklama verdik diye hatırlıyorum evet. Yemen'de. Libya'da da işte çok üç haftadır bayağı şiddetli çatışmalar. Artık son dayana eski diktatörün şimdi kaçak halde artık Albay Kaddafi'nin kendi şeyini de söylemiştik. Yani kendi şehrinde kalacaktır herhalde demiştik. Öyle de oluyor. Sirte'de kalıyor ama girdiği Sirte'nin merkezine girdiği haberleri de geliyor. Çatışmalar devam ediyor. Bu arada e, isterseniz Türkiye'ye de tekrar geçelim. Türkiye'de de e, bir e, e, eylem daha vardı hafta sonu. E, İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Hoca'nın avukatlarıyla görüşememesini diye verilmiş Radikal Gazetesi. Görüştürülmemesi diye vermesi belki daha doğru olurdu. Protesto amacıyla Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu TUATFET ve Demokratik Toplum Kongresi'nin desteğiyle Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılmaya çalışılan yürüyüş durdurulmuş Diyarbakır'ın 10 kilometre dışında e, polis gerekçi olarak diğer illerde BDP konvoyuna saldırı olabilir ihbarı aldıklarını bu nedenle geçişe izin vermeyeceklerini bildirmiş e, sabah erken saatlere toplanan yaklaşık 1000 kişi 7 otobüs 10 minibüs ve otomobillerle, otomobillerle yola çıkmış geçişlerine izin verilmemiş daha sonra saldırı olabilir gerekçesiyle izin verilmemişti Gülten Kışanak BDP'li milletvekillerinden ee, polisin tutumlu protesto için basın açıklaması yapmak istemiş. Polis izin vermemiş. Kışanak'ta polislere 10 dakika açıklama yapacağız. Bu kadar hakkımız yok mu bu ülkede? Benim konuşma hakkım yoksa şu yolun hiçbir anlamı yok demiş. Yolu açmayarak yürüyüşe geçen gruba polis tazikli su sıkmış. İşte yani başka illerde saldırı olabilir gerekçesinde durdurup orada mı saldırılmış diye yorumlamak lazım bunu. Evet. E, valla nasıl yorumlanacağını e, çok farklı yerlerden farklı yorumlarla e, düşünmek mümkün. Mesela Zaman Gazetesi Ensar Alatürk'ün ve Şükrü Hoca'nın ortak imzalı haberinde Gemlik'te gemlikte eyleme izin verilmemesi çatışmayı önledi şeklinde yorumlamış. Zaman Gazetesi geleceği görme konusunda son derece başarılı bu aralarda. Öyle haberler yapıyor hep. Evet. Yani böylece çatışmayı önlemiş olduğunu polisi bir hak engelleyerek sağlamış olduğunu da görüyoruz. Bir de şeye geçelim. Sabah Ankara garı önünde toplanan 40 bin kadar katılımcının gruplar halinde Sıhiye Meydanı'na yürüyüş yaptığını görüyoruz. Bunda cumartesi günü bu. Ankara'da KESK, disk mob ve TTB, insanca yaşam için eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mitingini yapmışlar. Ve e, Yeşil Gazete'den de bu haberi okumamız imkanı olabiliyor. E, kadınlardan da Fatih Altaylı protesto etme haberi var. İstanbul Feminist Haber Türk binası önünde bir basın açıklaması yapmış ve Şefika Etik'in öldürülmesi... Bize sığınma evlerinden ölüme gönderilebileceğimizi, sorumluluktan uzak bakanlık açıklamasını bir ölü bedenden tiraj uman cinsiyetçi medyayı bir kez daha gösterdi demiş. Yani sığınakları da istiyoruz, sığınaksız bir hayatı da diye de pankartlar var. Çok açık bir, tahrik edici, dayanılmaz bir şey vardı. Fotoğraf vardı Onu sonradan da be Bir de savundu. Beklendiği şekilde senin de tahmin etmiş olduğun Kelimesi kelimesini Onu görünce Ne diyeceğimi bilemedim Seni hatırladım ama Fatih Altaylı'nın o açıklamasını Hayır yani çok öngörülü bir şey değildi benimkisi Yani belli bir çizgi var orada Sizsiniz suçlu diyor Ama kızına göstermiş olduğundan Ben hala emin değilim o akıl almaz iğrençlikteki fotoğrafı, ceset fotoğrafını, teşhir, ölü seviciliği andıran fotoğrafı ve e, haberde de işte iki çocuk annesi falan diye de detayla veriliyordu. Hani e, hiçbir aileye saygıda yol sıfır yani. Ölen kişinin haklarının ihlali bir yanı, e, hayattakilerin hakları falan da tamamen ayaklar altına alınmıştı. Evet onu da geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasanın ilk üç maddesi bizim açımızdan ön şart. Çünkü kurucu iradesin kurucu iradenin iradesidir ilk üç madde diye çok veciz bir konuşma yapmış. Kurucu irade kim? Onu da söylememiş ama baskın oranın yazısını okursak. Orada şey var tabii hani kurucu iradenin iradesi falan filan ama. Ee, şu anda hayatta olanın iradesi ve buna anayasaya ve diğer yasalara e, tabi olanın iradesi sanki biraz daha önemli olabilir. Ee, baskın oran da sormuşuz Radikal de ve Ağustos'taki yazısında. Hiç baktınız mı bu 3 maddede neler var? Madde 1 devletin şekli cumhuriyettir. E, padişahlık mı olacak diye soruyor. Madde 2 insan haklarına saygılı. Bu mu değişecek? Atatürk Milliyetçiliğine bağlı nedir azizim Atatürk Milliyetçiliği bilen var mı demiş demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti bu mu değişecek değişmez madde bunlar üçüncü maddede Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür devlet ve millet bölünür diye mi bir maddemi gelecek yoksa bölünmeyi bugüne kadar bu maddemi önledi dili Türkçedir Devletin dili olmaz resmi dil Türkçedir denecek. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı istiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Her şey bitti de bayrak marş ve başkent değiştirmekle mi iyileşeceğiz diye de sormuş. Meşru sorular. Evet doğrusu o şekilde. Bu arada bir kadın cinayeti haberimiz var onu da vermemiz gerekir. 3 ay önce evinden kaçan ve sığınma evine yerleşen Hülya Sütçü'nün cesedi bir çukura bırakılmış halde bulunmuş eşi polise teslim olmuş eş diye veriliyor. Katili herhalde. Evet. Star gazetesi de Yunanistan'ı ancak Türkiye kurtarabilir diye bir başlık atmış pazar günkü dün. Yani bir profesör varmış. Onun dediklerinden yola çıkarak falan filan öyle bir... Ama haberde önemli şey Yunanistan'ı Türkiye'nin ancak kurtarabileceği. İki tane de iyi haberim var. onla da bitirebiliriz. Evet. Bir tanesi bu e, hepimiz için çok iyi bir haber. Bu insansız hava araçlarına virüs girmiş. Dolayısıyla bizim için çok iyi bir haber bu. Çünkü Mertin imal ettiği Mertin imal ettikleri virüse şey dayanıklı. işte dayanıklı. Onlar için piyasaya sürme imkanımız olacak. Pentagonla görüşmeler halindeyiz. Pentagon bence rakip olalım. Evet ve açık radyoyu uçuralım. Evet. Önce açık gazeteyi tabii. İkinci olarak da iyi haber büyük bir araştırma yayınlanmış. Nature Neuroscience dergisinde ve beyin otomatik olarak negatif düşünceleri siliyormuş. O zaman ben bugün Varın... şimdiden sildim. Barındırmıyormuş. <gülüyor> İyimser oluyorum. Bunun tehlikeleri de var diyorlar ama ben inanmıyorum. Yani tehlikesi de Riskleri o zaman iyi hesaplayamaz hale gelebiliyor diye demişler ama bunu da tartışacağız herhalde. Peki bu iyi ve kötü haberlerden sonra bitiriyoruz herhalde değil mi? Var mı sende? Biraz? Herkes sadece iyi haberleri hatırlıyor zaten şu anda. Aynen. Aynen öyle. Kötü haber falan diye bir şey yok. Uçuruyoruz. insansız hava aracı İHA gibi açık gazetede kapatıyoruz. Mars Davis ile Thelanus Monk'un birlikte... Monk bestesi Straight No Chaser ı. seslendirecek arkadaşlarıyla beraber piyanist, besteci ve çok iyi bilinen caz müzisyeni Salonius Monk'un doğum günüydü. 1917'de bugün doğmuş, 1982'de ölmüştü. Straight No Chaser geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık gazete. kastenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.